1431 numaralı konu, çalışmazdan önce dinin öğrenilmesi, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur, bizim pazarımızda ancak dinde fakir, bilgi sahibi, kimseler alışveriş yapabilir.